66. Namazın vacipleri secdeyi sev Fatiha okumak Fatiha'dan sonra bir sure veya ayet okumak Fatihayı ve zammm sureyi farzların birinci ve ikinci rekatlerinde Vacip ve sünnetlerin her rekatinde okumak secdeleri birbiri ardınca yapmak İkinci rekatte teşeħüt miktarı oturmak, son rekatte otururken etdahiyatı okumak, rüku'de ve iki sejde'de tadiyle erken, yani Subhanallah diyecek kadar hareketsiz durmak, vacip daha çok durmak sünnettir. Kavmede ve celse'de tu'maniyet, Subhanallah diyecek kadar durmak, namaz sonunda Esselâmü demek, kunut duası okumak, imamın sabah, cuma, bayram, teravih, vitir namazlarında ve akşam ile yatsının ilk iki rekatinde yüksek sesle okuması, imamın ve yalnız kılanın öğle ve ikindi farzlarında ve akşamın üçüncü, yatsının üçüncü ve dördüncü rekatlerinde hafif sesli okumaları vaciptir. Bezzazîye de diyor ki, hafif sesli okuyanı, bir iki kişinin işitmesi mekruh olmaz. Sesli okumak, çok kişinin işitmesi demektir. Namazın vaciplerinden birini, bilerek yapmamak, namazı bozmaz. Fakat, günah olur. Unutarak yapmayan, secde-i sehv eder. Farzın, İlk iki rekatinde, zamm sureyi unutan, üçüncü ve dördüncü rekatlerde okuyup, sonra secdeyi sehv yapar. Kıraati unuttuğunu rükûda hatırlarsa, hemen kalkıp, kıraati ve sonra rükûu yapar. Bir farzı ve vacibi, vaktinden önce veya sonra yapan da, secdeyi sehv eder. Mesela, zamm surenin bir parçasını rükûda okuyana, et sonra az bir şey okuyarak, üçüncü rekâtı geciktirene, İmam yüksek sesle okuyacak yerde, hafif sesle okursa ve hafif sesle okuyacak yerde, yüksek sesle okursa, secde-i yapmak lazım olur. İmamın yüksek sesle okuması vacib olan yerleri, yalnız kılanın yüksek sesle de, hafif sesle de okumaları caizdir. Birkaç kere secdi-i sehv icabetse bir kere yapmak yetişir. İmam ile beraber cemaatte secdi-i sehv yapar. Cemaatten biri hata yaparsa secdi-i sehv yapmaz. Cemaate birinci rekatten sonra yetişen kimse imam ile secdi-i sehv yaptıktan sonra namazını tamamlar. Oturmayı unutup. Üçüncü rekatte kalkarken hatırlayan bir kimse dizleri yerden ayrıldıktan sonra ise oturmaz secdeyi sev eder. Son rekatte oturmayıp ayağa kalkarsa, secde etmeden hatırladıysa hemen oturur ve oturmayı geciktirdiği için secdeyi sev eder. Secdeye inince hatırladıysa farz namazı nafile şekline döner. Bir rekat daha kılıp Altıncı rekete oturarak tamamlar. Dördüncü rekatte teşeħüt miktarı oturup selam vermeden beşinciye kalkarsa, secdeye yatmadan hatırladıysa oturup teşehhütte okumadıklarını okuyup selam verir ve secdeyi sehv yapar. Secdeye yattıysa altıncı rekati de tamamlayıp secdeyi sehv yapar. Farzı tamam etmiş olur. İki rekatı de nafile olur. Fakat bu iki rekat, öğle, akşam ve yatsının son sünneti yerine geçmez denildi. Çünkü sünnetlere tahrime ile başlanır. İmam, secde sevi yaparken de camiye gelip uymak caizdir. Secde-i sehvi bile bile yapmayan veya namazın vaciplerinden birini, mesela Fatiha okumayı bilerek terk eden kimsenin o namazı tekrar kılması vacip olur. Tekrar kılmazsa fasık olur. Cuma ve bayram namazlarında imamın secd-i sehv yapmaması iyi olur. Secd-i sehv yapmak için bir tarafa selam verdikten sonra iki secde yapıp oturur ve namazı tamamlar. İki tarafa selam verdikten sonra veya hiç selam vermeden de secdehi sevi yapmak caizdir. Bir kimse kaç rekat kıldığını unutsa, bu şaşırması ilk olarak başına geldiyse selam verip namazı tekrar kılmalıdır. Şaşırmak adeti ise düşünüp çok zannettiğine göre kılar. Kuvvetli zannedemezse az kıldığını kabul ederek tamamlar. Namazı kıldığında şüphe eden kimse vakt çıkmadı ise tekrar kılar çıktı ise kılmaz kaç rekat kıldığını şaşırıp namaz içinde düşünmesi sonraki rükün veya vacibin bir rükün zamanı kadar gecikmesine sebep olursa bu arada ayet ve tesbih okusa bile secdesi sehiv lazım olur namazın içindeki farzlara rükün denir bir ayet okumak Rükû ve iki secde son rekatte oturmak birer rükündür. Düşünmek farzı veya vacibi geciktirince secde-i lazım oluyor. Mesela son rekatte oturunca düşünürse selam vermesi gecikirse secde-i lazım olur. Fazla okuduğu salavat ve dua sünnet olarak değil düşünce dalgınlık sebebiyle olduğu vakit Vacibin gecikmesi suç oluyor. Başka bir namazı kılıp kılmadığını veya dünya işlerinden herhangi birini düşünürse bir rüknün gecikmesine sebep olsa bile secdeyi seviv lazım olmaz. Namaz bittikten sonra kaç rekat kıldığında şüphe ederse buna vesvese denir. Buna ehemmiyet vermez. Namazdan sonra bir adil Müslüman yanlış kıldın derse tekrar kılması iyi olur. İki adil kimse söylerse tekrar kılması vacip olur. Adil olmazsa sözünü dinlemez. İmam doğru, cemaat ise yanlış kıldık derse imam kendine güveniyorsa veya bir şahidi olursa tekrar kılınmaz. Bir şeyin vacip veya bidat olmasında şüphe edilse bu şeyi yapmak iyi olur. Bid'at ile sünnet arasında şüphe olsa, yapmamak lazım olur. İftitah tekbirini söyledi mi, abdesti var mı, elbisesi temiz mi, başına mesetti mi, şüphe ederse, ilk olarak şüphe ettiyse, namazı bozup tekrar kılar. Abdest almaz, elbisesini yıkamaz. Her zaman şüphe ediyorsa, namazı bozmaz, tamamlar. Salatı Vitr. Mevkufatta diyor ki, İmam Azam rahmetullahi aleyh, Vitr namazı vaciptir buyurdu. İki imam ise sünnettir dedi. Maliki ve Şafii mezheplerinde de sünnettir. Buna ezan ve ikamet okunmaz. Üçüncü rekatte rükuğa eğilmeden önce her zaman. Arabî bir dua okumak vaciptir. Vaktinde kılmayanın kaza etmesi lazımdır. Vitr diye niyet de lazımdır. Vitr namazı üç rekattir. Üçüncü rekât bitince selam verilir. Üç rekatte de Fatiha ve Zamm-ı sure okunur. Üçüncü rekatte Zamm-ı sure okuduktan sonra, iki el iki yana salı verilmeden doğruca kulaklara kaldırılarak, Allahu ekber denir. Sonra eller iki yana salı verilmeden doğruca bağlanır. Hemen iki kunut duasını okumak vaciptir. Bu kunut dualarını bilmeyen kimse üç kere istiğfar okur. Mesela Allahumma uvfirli der. Yahut bir kere Rabbena atina ayetini sonuna kadar okur. Vitr namazından başka namazlarda, kunut duası okunmaz. Vitr namazı, yalnız Ramazan'da cemaat ile kılınır. Ramazan'da yatsının farzını cemaat ile kılmayanlar, toplanıp da teravihi ve vitri cemaat ile kılamazlar. Çünkü teravih, yatsının cemaati ile kılınır. Hindiyye de diyor ki, Farzı yalnız kılan, teravihin cemaatine katılır. Kaçırdığı rekatlerini tamamlar. Teravihi cemaat ile kılamayan, farzı kıldığı imam ile vitri kılabilir. Vitri cemaat ile kıldıktan sonra, başka camiye giden, imam farzı kılıyorsa, farza, teravihi kılıyorsa, buna niyet ederek, imama uyarsa, bir kavle göre sahih olur. Teravih kılındığını anlarsa, Farzı kılmamış ise, bir kenarda farzı kılıp, sonra imama uyar. İmam rükû'a çabuk eğilirse, Sübhaneke'yi çabuk okuyup, veya yarıda bırakıp, imama rükûda yetişmelidir. Kunut'u unutan, rükûdan sonra okumaz. Namazın sonunda, secdeyi sev yapar. İmam, kunut okumazsa, cemaat de okumaz. Şâfî imam, sabah namazında, Rükûdan kalkınca, kunut okurken, buna uymuş olan hanefi kimse, kunut okumaz. Ayakta bekler. Vitr namazını gece yarısından sonra kılmak, çok sevap ise de, uyanamayan, yatsının son sünnetinden sonra, yatsıyla birlikte, erken kılmalıdır. Vitr'i, yatsının farzından evvel kılmak, sahih olmaz. Çünkü ikisi arasında tertip İmam-ı Azama göre vaciptir. Unutarak evvel kılan vitri iade etmez. İki imama göre vitr yatsıya tabidir. Yatsıdan evvel kılanın iade etmesi lazımdır. Secde-i tilavet Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde secde ayeti vardır. Bunlardan birini okuyanın veya işitenin manasını anlamasa da bir secde yapması vaciptir. Başkasının okuduğu yerde bulunan fakat işitmeyen kimse secde etmez. Secde ayetini yazan, heceleyen secde yapmaz. Tercümesini okuyan veya işiten bunun secde ayeti olduğunu anlarsa secde yapar. Namaz kılması farz olan kimselerin Tilavet secdesi işitince secde yapmaları vacip olur. Bunun için secde ayetini işiten cünübün ve serhoşun da abdest aldıkları zaman secde etmeleri lazımdır. Serhoş çok içmiş, aklı gitmiş ise kendi okuyunca da işitince de secde etmesi vacip olmaz. Uyuyan ve bayılmış veya deli okuyunca İşitenlerin secde etmesi vacip olur denildi. Fakat bunların ve kuşun okuması ile secde edilmemesi doğrudur. Çünkü bunların okuması, hakiki, doğru tilavet, okumak değildir. Hakiki okumak demek, kuran ı Kerim'i okumakta olduğunu anlayarak okumaktır. Çocuk, yaptığını anlayacak yaşta ise, okuması ile işitenlerin secde etmesi lazım olur. Daha küçük yaşta ise, Lazım olmaz. Delinin namaz kılmaması için, Altı namaz vakti, Oruç tutmaması için, Gece ve gündüz bir ay, zekat vermemesi için, Bir yıl aralıksız deli olması lazımdır. Fakat, Zamanı ne olursa olsun, Deliyken okursa, Secde lazım olmaz. Aklı başındayken okursa, Secde lazım olur. Dağlardan, çöllerden ve başka yerlerden aksedip, yansıyıp, geri gelen sedayı işitenlerin ve kuştan işitenlerin secde etmesi vacib olmaz. Secde ayeti hece hece okununca ve yazılınca da secde yapılmaz. Kâfirin okuduğunu işiten müslümanların secde etmesi vacib olur. Dürrül Münteka'da diyor ki insan sesi olması lazımdır. Radyodan işitilen sesin insan sesi olmadığı, hafızın sesine benzeyen cansız alet sesi olduğu ikinci kısmın elli ikinci maddesinde bildirilmiştir. Bunun için el fıkhu alel Mezahi Bil da diyor ki fonografta, gramofonda, teypte ve radyoda Okunan secde ayeti işitenin tilavet secdesi yapması vacib olmaz. Tilavet secdesi yapmak için abdestli olarak kıbleye karşı ayakta durup elleri kulaklara kaldırmadan Allahü Ekber diyerek secdeye yatılır. Üç kere Subhan Rabbiyalâ denir. Sonra Allahü Ekber deyip ayağa kalkınca Secde tilavet tamam olur. Önce niyet etmek lazımdır. Niyetsiz kabul olmaz. Namazda okuyunca, hemen ayrıca rükû veya bir secde yapıp ayağa kalkar. Okumasına devam eder. Secde ayetini okuduktan 2-3 ayet sonra namazın rükûuna eğilirse ve tilavet secdesine niyet ederse Namazın rükû veya secdeleri, tilavet secdesi yerine geçer. Cemaat ile kılan ise, imam secde ayeti okuyunca, imamın okuduğunu işitmese de, imamla birlikte, ayrıca bir rükû ve iki secde yapar. Cemaatin, rükûda niyet etmesi lazımdır. Namaz dışında, sonraya da bırakılabilir. Cünüp, abdestsiz, ve sarhoş olanın da temizlendikten sonra yapmaları lazımdır. Haid kadın işitince secde etmesi vacip olmaz. Bir oturumda bir secde ayetini birkaç defa okuyan ve işiten hepsi için bir secde eder. Muhammed Aleyhisselam'ın ismi şerifini söyleyince veya işitince salavat okumak da böyledir. Bir mecliste İki secde ayeti okunursa iki secde lazım olur. Namaz kılarken dışarıdan secde ayeti işiten namazdan sonra secde eder. Namaz kılması haram olan üç vakitte secde tilavet yapmak caiz değildir. Dürrül Muhtar'da ve Nurul İzah'ta secde tilavet sonunda diyor ki: İmam-ı Rahmetullahi Teala aleyh Kafi kitabında buyuruyor ki bir kimse hüzünden, sıkıntıdan kurtulmak için Allahü Teala'ya kalbinden yalvararak 14 secde ayetini ezberden ayakta okuyup her birinden sonra hemen yatıp secde ederse Allahü Teala o kimseyi o dert ve beladan korur. Son secdeden kalkınca ayakta ellerini ileri uzatır. Kendinin veya bütün Müslümanların dünya ve dinlerine gelen beladan, sıkıntıdan kurtulmaları, korunmaları için dua eder. Şükrü secdesi de tilavet secdesi gibidir. Kendisine nimet gelen veya bir dertten kurtulan kimsenin Allahü Teala için Secde-i şükrü yapması müstehaptır. Secdede önce Elhamdülillah der. Sonra secde tesbihini okur. Namazdan sonra şükrü secdesi yapmak mekruhtur. Mektubat-ı Masumiyye 1. cilt 124. mektupta da yazılıdır. Cahillerin sünnet veya vacip sanacağı mübahları yapmak da tahrimen mekruhtur. Bidat hasıl olmasına sebep olur. Reddül muhtardavitr' namazını anlatırken diyor ki inanması da yapması da farz olan emrlere farz denir, farz olduğuna inanmayan kafir olur. Yapmayan tövbe etmezse cehennem azabı çeker. İnanması farz olmayıp, vacib olan yapması farz olan emirlere vacip denir. Vacip olduğuna inanmayan kafir olmaz. Vacibi yapmayan da tövbe etmezse cehennemde azap çeker. Vacibin ibadet olduğuna, yapılması lazım olduğuna inanmayan kafir olur. Çünkü vacip olduğu söz birliği ile ve zaruri olarak bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kat'i delil ile yani açıkça bildirilmiş ve söz birliğiyle anlaşılmış emirlere farz denir. Kur'an-ı Kerim'de şüpheli delil ile, yani açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabinin bildirmesiyle anlaşılmış olan emirlere vacip denir. Ahkâm-ı İslamiye'yi bildiren deliller, vesikalar dörttür. sübût ve delâleti kat'î olanlar. Açık anlaşılan ayetler ve tevatürle yani söz birliğiyle bildirilmiş, açıkça anlaşılan hadisler böyledir. İkincisi, sübûtü kat'î olup, delâleti zanni olanlar. Açıkça anlaşılamayan ayetler böyledir. Üçüncüsü, sübûtü zannî, delâleti kat'î olanlar. Bir sahabinin bildirdiği açık hadisler böyledir. Dördüncüsü, sübütü de delâleti de zanniyidir. Bir sahabinin bildirdiği açık anlaşılamayan hadisler böyledir. Birincisi, farz ile haramları, ikincisi ve üçüncüsü, vacip ile tahrimen mekrûhu, dördüncüsü, sünnet ile müstehabı ve tenzihi mekrûhu bildirir. Bir sahabinin haberini veya kıyası tevilsiz reddetmek bidattır. Gelin namaz kılalım. Kalten pası silelim. Allah'a yaklaşılmaz namaz kılınmadıkça. Nerede namaz kılınır günahlar hep dökülür. İnsan kamil olamaz namazı kılmadıkça. Kur'an-ı Kerim'de hak namazı çok methetti. Dedi sevmem kişiyi namazı kılmadıkça. Bir hadisi i şerifte imanın alameti insanda belli olmaz namazın kılmadıkça. Bir namazı kılmamak ekber-i kebairdir. Tevbe ile affolmaz kazasın kılmadıkça. Namazı hafif gören, imandan çıkar heman. Müslüman olamaz o, namazın kılmadıkça. Namaz kalbi temizler, kötülükten men eder. Münevver olamazsın, namazın kılmadıkça.